Muvakkat lezzeti yalnız şükür için arayabilirsin. Zaten lezzetler şükür için verilmiş. Sait Nursi. Aziz sıddık kardeşlerim, evvelen garip bir münazara i nefsiyemi bana mahsus iken beraî malumat size yazmak hatırıma geldi. Şöyle ki başım üstündeki siz cemalum levha nefsimi tam susturduğu halde bu gece nefsi emmare'nin silahını daha musırrane istimal eden kör hissiyatım damarlarıma tam dokundurup tesemmüm ve hastalıktan gelen ziyade teessür ve hassasiyet ve şeytandan gelen ilkaat ve fıtri hubbu hayattan gelen acib bir haletle o ikinci nepsi emmare hükmünde olan kör hissiyat benim vefat ihtimalinden şiddetli bir meyusiyet ve teellüm ve kuvvetli bir hırs ve zevk ve lezzetle kalp ve ruhuma tam ilişti. Ne için istirahat hayatına çalışmıyorsun? Belki reddediyorsun ve gayet zevkli ve masumane, lezzetli bir hayat ve bir ömür kendine nur dairesinde aramıyorsun ve ölmeye karar verip razı oluyorsun." dedi ve dediler. Birden gayet kuvvetli iki hakikat o ikinci nefs-i şeytanla beraber susturdu. Birincisi Madem Risale-i Nur'un vazifeyi, kutsiyeyi, imaniyesi benim ölümümle daha ziyade halisane inkeşaf edecek ve hiçbir cihetle dünya işlerine ve benlik ve enaniyete vesilelikle itham edilmeyecek ve rekabeti tahrik eden hayatı şahsiyemi bulmadığı için daha mükemmel ve ihlas ile o vazife devam edecek. Hem ben dünyada kaldıkça gerçi bir derece yardımım olabilir. Fakat adi şahsiyetimin ehemmiyetli rakipleri, münekkitleri o şahsiyeti ittiham edebilir ve Risale-i Nur'a ihlâsızlıkla ilişebilir ve bir derece çekinir, çekindirir. Hem bir derece bekçilik yapan bir şahsiyetin yatmasıyla o daire-i nuraniyedeki bütün ehli gayret müteyakkız davranır. Bir nöbetdar yerine binler bekçi çıkar. Elbette ölüm gelse baş üstüne geldin demek gerektir. Hem madem nur şakitlerinden çokları hem malını hem istirahatını hem dünya zevklerini hem lüzum olsa hayatını nurun hizmetinde feda ediyorlar sen ey nefsim neden fedakarlıkta en geri kalmak istersin Hem kat'iyen bil ki çok bir icadelerin hayatı bakiyelerini nurlarla kurtarmak hizmetinde fani ve zahmetli ihtiyarlık hayatını memnuniyetle bırakma lüzum olsa veya vakti gelse razı olmak gayet lezzetli bir şereftir İkincisi nasıl ki aciz zayıf bir adam bir batmanı kaldıramadığı halde on batman yük üstüne yığılmış bulunsa ve dostları onu çok kuvvetli bilip ona gizli zaafına yardımdan ziyade ondan yardım istedikleri halde o bir çare de onların hüsnü zannını kırmamak veyahut kendini çok aşağı göstermemek için gayet ağır ve soğuk olan gösteriş ve tekellüflerle, kendini yüksek ve kuvvetli göstermeye çalışmak çok eliim ve zevksiz olması gibi. Aynen öyle de, ey kör hissiyatın içine giren nefs emmare, bu adi şahsiyetimin ve bir çekirdek kadar ehemmiyeti olmayan istidadımın yüz derece fevkinde ve sırf bir inayet Rabbaniye olarak bu karanlıklı ve çok hastalıklı asırda Kur'an'ın eczahî kutsiyesinden çıkan ve rahmeti ile elimize verilen Risale-i Nur'daki hakikatlara o şahıs mastar ve menba ve medar olamaz. Belki yalnız çok bir icare ve muhtaç ve Kur'an kapısında bir sahil ve muhtaçlara yetiştirmeye bir vesile olduğum halde nurun muhlis ve halis, sıddık ve sadık, safi ve fedakar şakirtleri o bir icare şahsiyetim hakkında yüz derece ziyade hüsnü zanlarını kırmamak ve hissiyatlarını incitmemek ve nurlara karşı şevklerine ilişmemek ve üstad namı verdikleri o biçare şahsı, onların hatırı için çok aşağı olduğunu göstermemek ve ağır ve elemli tekellüflere ve tasannulara mecbur olmamak için ve 20 sene tecridatın verdiği tavahuş için, hatta dostlarla dahi hizmet-i olmazsa görüşmeyi terk ediyorum ve etmeye ruhen mecbur oluyorum. Ve tekellüfe ve kıymetten ziyade kendimi göstermeye, ve ziyade hüsnü zan edenlere karşı hoş görünmek için kendimi makam sahibi göstermek ve sırrı ihlasa tam münafi kendini büyük göstermek ve vakar perdesi altında benliğin zararlı ve fani zevkini aramak haletleri ise ey nefsim meftun olduğun o zevkleri hiçe indirirler ey nefis ey zevke müptela batbaht kör hissiyat binler dünyevi zevke alsan şu vaziyette yine bozulur o zevk aynı elem olur. Madem yüzde doksan mazideki ahbab adeta güya beni berzaha çağırıyorlar, bu hazır zamandaki on dosttan ben kaçma mecbur oluyorum. Elbette bu ihtiyarlık ve yalnızlık hayata, berzah hayat maneviyesi bin derece müreccahtır, diye bu iki hakikatla hatsiz şükürler olsun, o ikinci nefs-i emmare tam susturuldu. Kalp ve ruhtan gelen zevke razı oldu, şeytan dahi sustu, hatta damarlarımdaki maddi hastalık da gayet hafifleşti. Elhasıl, ölsem vazife-i Nuriye daha ziyade iklas ile rekabetsiz, ittihamsız inkişaf eder. Hem bu zamanda aramadığım cüzii muvakkat zevk ve bu hayat ve dünya gözüyle fütuhat-ı Nuriyeden gelen lezzet bedeline çok ağır, soğuk ve nahoş tekellüf elemlerinden ve hotfuruşluk zahmetlerinden ve tasannu zararlarından kurtulmak vardır. Hem bu senede bir defa ey nefis, ruh ve kalb ile beraber çok müştak olduklarınız eski zevkli ve hayatımdaki yaşadığım memleketleri ve ünsiyet ettiğim ahbapları ve müfarakatlarından çok mahzun olduğum kardeşleri görmek için beraber, kısmen hakikaten, kısmen hayalen o geçmiş mazide gezdin. Sen de gördün ki, o sevimli, müteaddid vatanlarımda yüzde ancak bir-iki ahbabı bulabildin. Ötekiler bütün berzah alemin'e göçmüşler ve o sevimli hayat levhaları değişmiş, elîm ve hazin bir vaziyet almış. Daha o ahbabsız yerleri görmek istenilmez. Onun için, bu hayat ve bu dünya bizi kovmadan evvel ve haydi dışarıya demeden biz kemali izzetle Allah'a ısmarladık deyip izzetimizle bu fani zevklerimizi bırakmalıyız. El bâkî hüvel bâkî. Umum kardeşlerimize binler selam ve dua eden hasta fakat tam mesrur kardeşiniz Said Nursi. Sizleri ve Umum Risale-i Nur şakirtlerini ve bilhassa Medrese-i Nuriye'nin talebelerini ve bilhassa o merhumun akrabalarını Medrese-i Nuriye'nin mübarek üstadı Hacı Hafız Mehmet'in vefatı münasebetiyle taziye ediyoruz. Ve nurlar hesabına bütün ruhu canımızla biz dünyada kaldıkça ona dua rahmet etmeye ve Hafız Ali ve Hasan Feyzi ortasında daima bütün manevi kazançlarımıza hissedar etmeye kat'i karar verdik. O çok ehemmiyetli ve nur hizmetinde muvaffakiyetli merhum o mübarek zatın mükemmel vazifesini bitirip Yüzer manevi evlat ve hayrul halef bırakıp gittiği ve terhis olduğu rahmet ve istirahat alemine çekildiği aynı zamanda büyük üstatlarımın dairesine kazançlarımı bağışladığım zaman Hafız Ali, Hafız Mehmet, Mehmet Zühtü ve Savlı Ahmet ve Hasan Feyzi içinde ihtiyarım olmadan Hacı Hafız Mehmet daha hayattayken 10 günden beri onların içinde görüyordum. Derdim Vefat edenler içinde bu da bulunsun. İlişmedim. Hem hayatta olanlar içinde, hem üstadlar dairesinde bulunmasına hayret ederdim. Şimdi bu mektubunuzdan anlaşıldı ki, onun halisane kutsi hizmetinin bir kerameti olarak, vefatını ihsas ediyordu. Hafız Ali, Hasan Feyzi ortasında makamım var diye işar ediyordu. Cenab-ı Hak, onun defteri amaline, Sava Medresesi Nuriyede okunan ve yazılan risalelerin harfleri adedince ruhuna rahmetler ve kabrine nurlar ihsan eylesin. Amin. Ve aynı sistemde tam Hayrul Halef mahkumu Hafız Mehmet ve Hafidi Ahmed Zeki'yi onun vazifesinin idamesine muvaffak eylesin. Amin. Ve onların umumuna sabrı cemil ihsan eylesin. Amin. Bismihi Subhan. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh, Aziz Sıddık kardeşlerim ve Nur Şakitlerinin küçük pehlivanları, asayi Musa ahirlerinde bazı nüshalarında mübarekler pehlivanı büyük ruhlu küçük Ali namında bir kardeşimizin su Ali'ne karşı verdiğim bir cevap var. Onu okuyunuz ki ozağa bazı muhterizler Risale-i Nur'un kıymetini bir derece kırmak için demişler. Herkes Allah'ı bilir, adi bir adam bir veli gibi Allah'a iman eder diye, nurların pek yüksek ve pek çok kıymetdar ve gayet lüzumlu tahşidatını ziyade göstermek istemişler. Şimdi İstanbul'da daha dehşetli bir fikirde, anarşi fikirli küfrü mutlaka düşmüş bir kısım münafıklar, Risale-i Nur gibi, ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu imani hakikatlarına ihtiyacı düşürmek de diyorlar ki, her millet, herkes Allah'ı bilir. Onu daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok diye mukabele etmek istiyorlar. Halbuki Allah'ı bilmek, bütün kainata ihat eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli her şey onun kabzayı tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat'î iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve la ilahe illallah kelime-i kutsiyesine hakikatlarına iman etmek kalben tasdik etmekli olur yoksa bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isnat etmek haşa hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci tanımak ve her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini peygamberlerini bilmemek Elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikati onda yoktur. Belki küfür mutlaktaki manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselliye almak için o sözleri söyler. Evet, inkar etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. Evet, kainatta hiçbir ziyişûr, kainatın bütün eczası kadar şahitleri bulunan halikızülcelali inkar edemez etsə bütün kainat onu tekzip edeceği için susar, lakayt kalır. Fakat ona iman etmek Kur'an-ı ders verdiği gibi o Halık'ı sıfatları ile, isimleri ile, ummun kainatın şahadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tevbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa Büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir. Her neyse, evlatlarım, ehemmiyetli bir hadise size bu uzun meseleyi kısaca beyan etmeye sebep oldu. Şimdilik sizlere Risale-i Nur'un ehemmiyetli şakirtleri nazarıyla bakıyorum. Mustafa Oruç, çok talilidir ki, kendi sisteminde ve ruhunda ve ciddiyetinde, az bir zamanda sizleri buldu. Bir iken, On Mustafa oldu. Sait Nursi